Vefat eden bir kişinin kabre salih bir Müslüman olarak ya da günahkar bir kişi olarak girdiğini herhangi bir şekilde anlayabilir miyiz? Bunun bir emaresi var mıdır? Sayın hocamız cevaplayabilirler mi evet. demişler? Tabii şimdi mutlak olarak bir insanın imanla mı gitti, imansız mı gitti bunu tespit etmemiz bizim açımızdan mümkün değil. Ve bir insan için kesin bir şey konuşmak da mümkün değil. İmanlı gitti, imansız gitti diye. Hı hı. Nitekim Medine'de vefat eden ilk sahabi Osman ibn Maz'un isminde bir sahabiydi. Mekkeli muhacirlerden birisiydi. Vefat ettiğinde Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam onu kabre koydu. E, o sırada hazır olan Müslüman hanımefendilerinden bir tanesi Ya Resulallah inşallah Cenab-ı Hak ona cennetini verecek, cennetine koyacak şeklinde kesin bir ifade kullandı. Hazreti Peygamber ona müdahale etti ve ben bile kendim hakkında ne olacağını bilmiyorken sen nasıl kesin bir şey konuşabilirsin buyurdu. Evet. Dolayısıyla bizim hiçbir şekilde hiçbir insan için son yargıda kesin bir yargıda bulunmamız mümkün değil. Ancak şu da var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilmiş keme nasıl yaşıyorsanız öyle vefat edeceksiniz hangi hal üzerinde vefat ettiyseniz o şekilde diriltileceksiniz. Bir insan salih bir şekilde yaşamışsa Cenab-ı Hakk'ın hizmetinde kalmışsa, onun emirlerine itaat etmişse, böyle bir hayat sürmüşse ve vefatı da Allah yolunda olmuşsa, mesela rızkının peşindeyken olmuşsa diyelim ki mesela e, vatana, millete, Müslümanların iffetine saldıranlara karşı savaşırken şehit olmuşsa e, Allah'ın izniyle inşallah bu bir emare olabilir, bir delil olabilir, belirti olabilir. Biz onun hakkında hüsnüzanda bulunabiliriz. Kesin bir yargıda bulunmamak şartıyla. Çünkü iman gizli bir şey. Dolayısıyla şuna da bakmak lazım ama bir insan hayatı boyunca iyi yaşar ama Allah muhafaza eylesin bize iyi yaşıyor gibi görünür. Bir de bakarsınız ki Hz. Peygamber'in hadisinde buyurulduğu gibi son dönemine yaklaşır. Kabre bir karış kalır, vefatına bir karış kalır. Bir de bakarsınız ki yanlış bir yola sapmış, cehenneme girmiş. Dolayısıyla bize düşen bu hususta Rabbimizin emrettiği gibi hayatımızı sürdürmemiz ve devamlı Cenab-ı Hak'tan son nefesimizde namazda hocalarımızın devamlı dua ettiği gibi husnul hatime ya Rabbi son nefesimizde imanla salih amelle gitmeyi bizlere nasip ol, nasip et şekilde dua ederek bir hayat sürmemiz biz böyle yaşarsak Cenab-ı Hak'te inşallah ve tevaffeni Müslüman ve alhikni bi's-salihin ya Rabbi müslüman olarak beni vefat ettir Amin. ve salih insanların içerisinde koy diye dua edelim Rabbim inşallah müslüman olarak vefat ettirir seni. Amin inşallah cümlemize efendim